Evet, 62. sure olan Cuma suresiyle inşallah devam edelim. E, bu arada Cuma suresi de Medine'de inmiş bir sure, e, 11 ayetten oluşmakta kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Çünkü ümmilere işlerinden kendilerine ayetlerini okuyan Onları temizleyen, onları kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Peygamberi müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O azizdir, hakimdir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.